Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennet koşusuna davet. İnsanların asli vatanı, esas vatanı cennet. Babamız Adem ve Leştan dünyada yaratıldı ama bir şey yeme içmeden hemen cennete götürüldü. Dünya yılı ile bin yıldan fazla cennete kaldı. Dünya yılı ile diyorum, cennet yıl gün olmadığı için. Tabi sonra gerçekte kaderin ilvesi olarak vehlan diliyorlar bu şekilde. Yahte et taburada, birin beybi yasakım et meviye doğru dünyaya indirildi. Cennet yaşadığı için Adem babamızın, Haba anamızın kendilerine, binşaltılarına cennet hayatta yerleşti. Dünyaya geldiler, buraya uyum sağlayamadılar. Eğer dünyaya gelmesiydi o yasak meyve yemesiydi ne olurdu? Cennete kalırdı ama Cennete doğum olmadığı için iki kişi insan olarak kalır cennette. Bu tabi, tabi bir Mevla'ya muhalif olur. Ters olmuş oluyor. Onu yiyecekler. Bu bir sebep olacak diye gelecekler. Ne kadar insan varsa her insanın iç duygularında iç gücü altında her insanın altında güdü altında Cennetin özlemi vardır muhteremler. Her insan dünyada cennet arar aslında. Herkes dünya cennet arıyor. Tabii adas yanlış bulamıyor. Avrupa'dan kalkar, Asya'ya gider, Asya'dan Afrika'ya gider. Yani dünya sana dolaşıyorlar. İşte yazın plajlar, kışın kayaklar şu derken insanlara dünya dar geliyor. İnsanlar dünya tatmin edemiyor insanlar İnsan ufı geniş, insan ufı, hayaller geniş. İnsan ne istiyor insan? Önce ölümsüz hayat, ölüm olmasa. Ama dünyada bu tabii mümkün değil. İnsan ne istiyor? Hep genç kalsa, yaşlanmasa insan, olmasa, Bunlar burada mümkün değil muhtemel. Yani huzur denen şeyin adısi ancak cennet. Bizim mevlam dahte de cennetine büyüyor aleyhın 137 de, 37 de rahim. Vesariu ilam maufireh. Vesariu şurat aciledin mevlabiyor, koşuşun mevlabiyor, koşuşun edin koşuşun. Nereye? Önce ilah mağfiret-i rabbiküm. Önce Rabbinizin affına, mağfiretine koşun. Sonra ve cennetin cennete. Demek ki insan direk cennete koşamıyor. İnsan bu koşuya katılamıyor. Ne gerekiyor? Önce aff, mağfirete. Tövbeye. Neden? Günahkar bir kimse o günahdan arınmadan Cehennete girse bile huzur bulamaz Bir insanın gözüne ufak bir toz kaçsa... ...göz yanar, sulandır, acır... ...onu kabullenmez. Gönül de günaha kabullenmiyor günahlarda. İnsan günah işleyince... ...gönül buna kabullenmiyor. Gönül ne yapıyor? Gönül de sıkılıyor, daralıyor, bunalamayı görüyor. İslam'dır gönülde. kabul bir gönülde Bir insanı günahını aramadan cennete girse bile huzur bulamaz. Sonra cennette yaşam ortamı olmaz cennette. Günahkar insan. Günahkar insan günahın etkisinde öfke öndür, kızar, bağırma, çağırma, tartışma cennet huzur olmaz bu sayınlar. O yüzden biliyoruz. Önce Rabbimiz'in affı mağfiretine. Günahlardan bir insan dünyada arınırsa, dünyada da kişi gönlü huzuru bulur, gönlü huzuru bulur. Kişi rahatlar. Yani bir insan gerçi anlamıyla tövbe edebilirse, güzel meraya dönebilse insan, o ateşimi olabilirse, insanın gönlü dünya huzuru bulur rahatlık içinde. Ki can sıkılmaz artık İnsan sıkıntı gelmez. Eğer bir insan dünyada günahtan arınamazsa ne olur? Hayatı sıkıntılı geçer. Daralma, sıkılma, işine buralım, her şey kızma, tartışma, hayatı böyle abürün vahşi hayvan gibi hayvan hayat bu. Hayvan hayat. Böyle. Aslında ki ormandaki vahşey falan saldırıyorlarsa insana da bu duruma gelirler. O durumda toplu mesela yeryüzünde şu anda dünya. Ben abi yürüyor, Ondan sonra cennete koşuşunuz. Peki her insan cennete doğru koşsa, tevbe gün arınsa, acaba cennete sığar insanlar? Rabbim onun cevabını veriyor. Arduha. Yerin ağzı, genişli. Yerin cennetin genişliği, cennetin genişliği. Biliyorsun bir şeyin uzunluğu vardır, genişliği vardır. Daha uzundur, genişliği azdır böyle. Beraberiyor. Cennetin genişliği es-semavati vel ardı. Gökler yer kadar, 7 kat gökler yer. Yani düşmek bile korkul bir alan çıkıyor meydana. Yani gökler de bu kadar galaksiler var. Bu kadar galaksiler. Artık bir mela biliyoruz sırrını. Allah tabi biliyor bunların böyle. Demek ki cennet göklerden, yerden daha da geniş. Cennet. Peki nerede cennet? Göklere ötesinden işte. Göklere sığmıyor. Önce 7 şemalar var. 7 gökler var. Ne kadar galaksiler varsa bunlarda maddalemi şemalar. Sonra Sidre-i Muntaha alemi başlıyor. Sidre-i Muntaha dönüyor. Hz. cenab Aleyhisselam'ın makamı orada. Sidre-i Muntaha. Gökten daha geniş. Ondan sonra da cehennetler başlıyor. Vela Ve, Ve indaha cennetil mevva mevlakı. Ve indaha cennetil mevva. Ondan sonra arşale geliyor. Allah Teala şöyle alıyor. Acaba cehennemin için yarattı. Ve Elaz cevabına buyuruyor. ''Ü'iddet lil muttekin. Ü'iddet, cehennem hazırlandı, hazır yani Kimler Kimin için? Lil muttekin, muttekiler için. Muttekiler için. Bir insan Allah'a şerh inanınca iman edince İmanın diğer şatı insanı kabullenince o kimse mümin olabiliyor. Mümindir kişi. O durumda ölürse, günahı olsa bile, cehenneme yansa bile binlerce yıl, sonra cehennem çıkar, cennete girecek. Ancak müttekiler farklı. Müttekiler, kabirde azap çıkarmadan, mahşede fazla yanmadan, Sırahta yanmadan hemen cahaya girecekler müttakiler. İşte Mevla ablıyor, cennet onlar için hazırlandı. Peki, müttakil ne demek acaba müttakil? Sülağın sesi üç artısı, vikaya kökünden geliyor. Korunma, sakınma kökünden geliyor. Müttakil iftihar babında. Bu bab da mütevaat içindir. Yani kişi tek bağla uğraştırır, bunu başarır anlamına geliyor. Mütteki sakınan, korunan anlamına geliyor. Sakınan, korunan anlar. Neden korunuyor? Günahın hepsinden sakınır. Günahın küçüğünü bir ayrılmaz. Bundan ne olacak demez. Günahdan sakınır, ibadet yapar. Bir mümin kimse inanan kimse eğer mütteki olmazsa haramdan fazla sakınmaz, namazını bazen kaçırır, içi yanmaz, onu kaza etmezse bu mümindir. Ama müminin fasık mu buna. Müminin fasık. İnandığı halde, inanmayan kafir oluyor zaten. İnandığı halde, inandığı halde günah işleyen kişiye ne deniliyor? Müminin fasık. Yani bir kimse, eğer haramlara açıkça işlerse, buna falsık deniyor. Örnek, e, namaz kılmayan kimse, inancı varsa müminidir. Ama namaz kılmıyorsa, nedir bu? Müminin falsık Açık gezen bir hanım da, dışı açık gezen hanım da, tabii da haram. İçki içmeyi, o da haram böylece... O da ne oluyor? Müminin fasık oluyor muhteremler. Allah korusun, eğer tövbe etmeden, örtürmeden tövbe edince ölürse, ölümü de zor, kabirde yatmak çok ama çok zor kabirde yatmak kabirde. Mahşere daha zor, saat köprüsü daha zor ve günah arınmazsa altı cehennem muhteremler. Eğer bir insanın günah çok değilse günahı sırat köprüsü altı cehennem ateşin etrafını saçıyor alev insanı yakıyor böyle neden Neden yakıyor Allah kullarını orada? Gün araması için. Şimdi burada Mernan bizlere bir örnek veriyor müttekilerin özelliklerinden. Ellezine o müttekiler ki Yünfiküne infak ederler. İnfak, Allah yolunda malını verirler. Tabii malı olan malını verir, kuvveti olan kuvvetini yardım eder, aklı aklı yardım eder, imalı ilmi imili yardım eder. Hep bunlar infak gruba giriyor hepsi bunlar emreşen. Ve mütekiiler infak ederler. Mallarını mesela verirler. Fis ve vel darrâi. sürülü zamanlarında, sevinçli zamanlarında, bolluk zamanlarında ve darrâi dar zamanlarında, kıtı zamanda, fakir zaman, yokluğu zamanında ve hatta bir canım daraldı zamanda da yine bundan infak ederler. Bir gün Hazrı Ayşe Validemize, Hazretlerine bir kadın geliyor, iki de yanında da kışıcı varmış. Kalp vuruyor, ya Ayşe diyor. Çünkü aşağıdan bakıyor ki tanıdığı gerçekten çok ama çok fakir bir kadıncağız. Kadın artık halsiz, açlıktan, ayete duruyor, oturmuş yere, ya Ayşe, şeyen lillah, Allah'a şehrin bir şey verirsen, ver varsa bir şeyin diye. Fazla aşağıda evine bakıyor. Zaten evinde dolap falan yoktu. Bir raf vardı yalnız böyle. İki tane kazı çakılmıştı. Bir tahta vardı. Bir raf vardı. Neyi var yiyecek, onu üzerine koyardı. Böyle. Rafa baktı. Rafta üç durma kalmış. Üç tane tek kuruma kalmış. Kendi karnaş amaçlardır böylece. Kendi karnaş üç numara kalmış. Üç numara aldı. Gitti kadına verdi. Kadın bir urmayı bir kızına verdi. Öbür bir kızına verdi. Öbürünü tam at atacak. Ama aç çocuklar yutmuştur urmayı şeklinde beraber açlıktan. Annesinin ağzına yapıştı, onu işliyorlar. Sonra kadının aç olduğu kendisi ortam urmayı böldü. yarısını birine yarısını birisine verdi. Kadın ben dinledi gitti. Ağlamam başladı şimdi. Ağlamam başladı. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi Meşret'ten. baktı Aslı Ayşe ağlıyor. Ya Ayşe ne oldu, niye ağlıyorsun? Dedi yarısıyla Allah. Böyle bir durum oldu. Kadın buraya geldi. evinde fazla bir şey yoktu. Böylece. O ana yüreği benim işin yaktı buyurdu. Böylece. Kendi kanı aç olduğu halde o hürmeyi ağzına atamadı onu. Yarısına birini yarsın birisi verdi buyur, böylece. İşte Bu nedir muhteremler? Demek ki dar zamanında da, kıs zamanda da böyle alıyor onda verebilmek lazım. Velik ya aldığı minneler kayılsa, öfkelerini tutarlar. Gayz öfke sinirlenme, sinirlendi. Ne der şimdi? Efendim işte artık asabiyeti oldu, şu bu artık böyle kudurdu böyle, o kadar öfkelendi o durumdayken. Ama müttekiler böyle olmazlar. Bunlar öfkelerini tutarlar. Kezmederler böylece. Tutarlar. Neden muhteremler? Çünkü müttekinin Gönüllü, gözü açık demektir yani. Feraseti açıktır, feraseti. Açıktır gerçek müminin. Gerçek mümin şunu bilir ki, bağırıp çağırmak boşu boşuna, kızmak boşu boşuna. Önce insan kendine zarar ver kızmanın. Yani bir insan kızıp çabuk öfkünü kızıyorsa, önce zararı kendisine. Yani bütün sinişlerini bozar. Dipotensin sistemini mahveder böyle şey. Bunun için müteqir bilir ki kader neyse olacak. Öfkelimiz kızmazlar, muhakim olurlar. Bir de insanlara affedici olurlar. Allah ﷻ nas? İnsanlara da affedici, yani hoşgörülü olur müteqirler. Şimdi tabii biz nefis gözüyle baktığımız zaman. İnsanlara kızarız. Neden bana bunu söyledi? Neden bana böyle yaptı? Neden böyle davrandı? İnsanlara kızarız. Fakat bir de hakikat gözüyle bakabilsek yani gönül gözüyle bakabilsek iş farklı muhteremler. Karşımızdaki muhatabımız manevi açıdan hangi derecede ise onu yaşamaya mecbur yani böylece. Mesela Koyun, kuzu. İnsana saldırmaz, saldırmaz insana bence. Onu yapamaz o. Onun yapısı o. Ağabey köpek, o saldırır, bağırır, havlar. Hiçbir şey yok ki zavallı böyle. Zavallı ama başı başı böyle? başı. kalkar, hele onun bir çevresi vardır. olsun sahiplenmiştir. Geçinceye kadar havlar, havlar, havlar, havlar. Artık o kadar kendini yorar. Giderken yatarsın onu başı, başı. Sivrisi insanı ısırır mesela, insanın kanını emer. İnsanlar da bunun gibi muhtemeler. Karşı ki insan nefsi var sahibi ise onda öfke vardır, kim vardır, gazap vardır, enaniyet, onuru, benlik vardır. O kişi onları kullanacak onlara evvelleşe. Demek ki insan mütevkide bu kadar bakarlar böyle. Karşına bakar, sinirleniyor. Onun hiç işte açırı acı, karşı, açırıza bağlı efendisi. Gereği verdirmiş efendime. Peygamberimiz sollar Aleyhisselam alesemade terine. Bizim peygamberimiz tek insan adam açısından sonra cenneti gören peygamberimiz muhtelemdir. Miraç'a vardı gece peygamber cennet gezdirildi. İçine girdi, gezdi. Yedi gezdi peygamber Hatta bir kuş gördü biz cennette. Ucu ucu görünmüyor böyle şaşalı böyle göz kamaşan bir kaşık gördü. Melekler sordu kim bu kaşık? Dedek Ya yolla bu Ebubekir'in kaşkü bu. Göz daha gördü ona yakın bu kimin Ömer'in? Yani çoğunun kaşlığını gördüm pek vardı orada. Gez ailesi maddetleri sordu sahabeler Ya yolla. Nasıl bir şey bu cennet? Ne buyurdu? Ma le'in re'et ilahır. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın hatırına, hayaline gelmeyen bir alem. Yani dünya ile kıyas edilemiyor. Başka bir alem. Olabilir mi başka alem? Oluyor muhtemelen ya. Mesela ana karnı bir alem ana karnı. Çocuk orada canlanıyor. Çocuk orada canlanıyor. Gıda alıyor, kan alıyor. Emiyor. O da başka alem ana karnında. Avcı ciğere çalışmıyor şu ana karnında. Gelişme avcı ciğere. Mide, bağırsa çalışmıyor. Eğer çalışsa tuvalet yapmazsın lazım ana karnında. Aylarca. Ne olur? Yani ciğerleri kanıtlamak. Yani ana karnında hayat var. Orada bir alem. Ama farklı bir alem. Şu dünyaya geldiği anda hemen akcesi olma, başlıyor. Hatta ters gelse, başlayıp bir şey kalsa ölebilir bir şey muhtemelen. Başka alem. Yani dünyada, ekvatorda başka alem, kutuda başka alem muhtemelen. Denizde başka alem var böyle. Haklı alemler. Demek ki cennetik alemde hiç ama dünyaya benzemeyen başka bir alem. Mevla bizlere dua suresi 52-53'te İsmail Rahim İnnel müttekine fi mekamin emin Mevla abriye. İnnel müttekine mutlaka ki ke müttekiler kesinlikle fi mekamin emin emin makamda olacaklar cennette emin güvenli yer tek yer evrende cennet cennet Dünya güvenli yer mi Dünya? Yok nerede Dünya'nın güvenliki? Boşta geziyor, durmadan dolaşıyor, dönüyor. Sonra bir yer kabuğu var, yer kabuğu. Altı erimiş madenler, kızışıyor madenler, e, genişlemek istiyor işte böyle. Yer kabuğunu zorluyorlar birader Yani bir yer kabuğu. Yer kabuğu düzenli yer kabuğu da. Nasıl da dağlarda mağara varsa yer kabuğu da işte boşluk aşağında bunlar benimde. Yer kabuğu böyle. Yani yer kabuğu da güvenli yer değil böyle. Her zaman de olabilir. Yalan dağlardan fışkırma lavları gelebilir. Dünyadan savaş olabilir. Sel, yağmur, şu olabilir. Trafik arası olabilir. Sonra hastalıklar, mikroplar, her şey var dünyada mı? Mesela bir insan yazın fikriye bir yere gider. Ünüz gider, çok güzel, hoşuna gider böyle. Oraya bir çadır kurar ama hava karardı mı korkar. Yılan gelebilir, şu gelebilir, bu gelebilir, hırsı gelebilir, her şey gelebilir. Yani dünya güvenli yer değil muhteremler. Ancak tek güvenli yer cennet. Savaş yok, terör yok muhteremler. Orada kötü insan yok böyle. Aramıyor günahdan çünkü böyle. Soğuk yok, sıcak yok, şusu bu yok, hastalık yok, bir şey yok muhteremler. <gülüyor> fi cennatin ve uyun. İşte müttekiler cennette güvenli yerde artık. Orası güvenli yer. Ve uyun ve akarsuların başlarında akarsu. Mesela çöl. Ağaç su olmayan yerde hayatta olmuyor. Böyle. Ve oran görüntüsü olmuyor böyle. İnsan ne istiyor? İnsan istediği akarsu Su ve ağaçlar, yeşil bitkiler İslam'da. İşte Neden insan bunu istiyor? Cennete benzediği için. İnsanın ya yani her insan cenneti istiyor aslında öyle. Akar sular ve ağaçlar cennette. Gel ve su ne ve orada bir giysi var giyecekler. Min sündüzün ve istebrak. bırak. Sündüz bırak var oran giysileri cennette. Sündüz, ince ipek, halis ipek. Doğal ama oradaydı. Dokuma yok, hazır mı sabah? Doğru. İnce bu iç giysi böyle. İstifrahta kalın atlas böyle, işlemeli. İpek hazır doğal, tam bedene göre böyle. eskimiyor ama. Kirlenmiyor. O da çamaşır yıkam ütü yok cennette. Yani aradan geçiyor milyarlarca yıl Aynı elbise tam bedene uygun. Tam bedene uygun, ince, yeşil, yeşil, cennet ipe. Dünyada her şeyin bir afi bir benzeri var. Bize evlenen burada bir örnek verir. bu da? Mesela koza, ipek böceği. Koza. Ne abi ipek böceği? ipek böceği onun ağzında boğazın altında küçük bir Korktuğum var. Boru yani. ince boru var böyle. Oradan bu salgı yapıyor. Yani koza zamanlar vakti geldi mi biz gürüsüyle Allah onu programlamışkenin beynine ne yapıyor bu? kozaya örmeye başlıyor böyle. Nasıl örüyor bunu? Boğazın altında bir ince boru var. Oradan bir sıvı, bir salgı çıkarıyor böyle. O salgı biraz taslı geliyor. Dışarı çıkarken Hava ile temas ettiği anda katılaşıp ipe dönüştüye bakmamıza neden derim. Hava ile temas ettiği anda o sıvı salgı katılaşıyor ince tel gibi düzgün ipe dönüştüremiyor. Kozanı yapıyor zavallı kendisine napsi doğru vermiyor. 30 bin defa baştan böyle çeviriyor böyle onu önce çevir. 30 bin defa bakın böyle. Aşağı burası 800 bin metre oluyor bunun ipe uzunluğu da oluyor. Demek ki o güzel Mevlamız, Mevlamız dünyada ipek böceğine Allah bu <gülüyor> görevi veriyor. Hadesi ipek. İnsan yapamıyor onu böyle. Cennette de doğal olacak böylece. Mütekabiliyim bir de oturacaklar müminler, karşılıklı oturacaklar birbirine karşıya. Peki Dünyada bazı kimseler dargın gidiyor ahiret alemine dünyada. ikisi de mümin ama. ikisi de Müslüman. Mesela Hazreti Vahşi ile Hazreti Hamza anladığımızda muhtemelenler. Hazreti Hamza biliyoruz Umut'ta şehit oldu. Hazreti Vahşi onu şehit etti. Onu öldürdü. O zaman Vahşi'ydi. Hazreti değil o zamanında. Ama sonra sahibi oldu muhtemelenler. Dendeye gelecekler. Kol kula. Yani dünyadaki dargınlar orada dargın olmayacak. Neden olmayacak? Böyle buyuruyor. Ve ne zihne ve ne zihne min gillin gill, kin, hasret, kısaclık, düşmanlık. Bunları Mevla buyuruyor. Çık şey olacağız göğüslerinden. Nasıl ki meleklerde meleklerde kin yok meleklerde. Melek düşme yok meleklerde. İnsanın cennete melekleşecek. Dünyada kavga etmişler, dövüşmüşler, şu olmuş, boğulmuş, efendim mirastan paylaşamamışlar, kardeş kardeş kavga etmişler, mahkemeye gitmişler, şu boğulmuş böylece. Ne olmuş olmuş dünyada, iki cennete gitti zamanlar, işlerinde kesinlikle birine karşı bir iş olmayacak böyle. Cennette böyle. Yoksa öyle olmazsa, yeni olanın tadı olmaz Mesela cendl komşu komşun dünyadaki kötü komşun da böyle. Dağın olma böyle. Orta olmayacak. İhvala sürün mütekabilin. İhvanen herkese karşılık olacak. Ala sürün mütekabilin serir üzerinde serir. Cennet tahtarı. Tabii cennet tahtı cennette ağaçtan yap yok mu cennete böyle. Yani oranın divanları, e, taht denen şeyleri geniş, gayet geniş olacak. Hep oradakiler taştan verdi. Hangi taştan ama? Altın, gümüş, mücevher, yakı, zümrüt inci, mercandan verdi. Yani göz kamaştıran taşlardan üzerine yatağı olacak, yatağı olacak. O tekrar Müslümanlar karşılıklı birbirine sohbet edecekler. Bu aleyhisselam adet, Al Müslüm'de, Tirmizi'de izah dahil cennete cennete. cennet cennete cennet, cennet e girdiği zaman. Tabii insanlığın dok en heyecanı cennete giriş anı uhtır nazadır. Yani mutteki olanlar bunların hesabı mahşerde çabuk olacak bunlar. Hesapları kısa olacak. Her şey tamam çünkü. Her şey tamam olacak. Bunlar saat köprüsünü çok çabuk geçecek saat köprüsünü de. Kim uçarak geçecek böyle? Kim hızlı koşuyla geçecekler, geçecekler. Artık imtihan bitti. Son imtihan sırat köprüsü. İmtihan bitti artık. Artık geri yok. Toplanlar cehennem önünde. Toplandılar. Kimler var orada? Peygamberler, sütükler, şehitler, evliyalar. Salihle tekvâlâ, muhterekîler Hep Mevlâmızın seçkin kulları böyle. Gönülleri tertemiz, pırıltı pırıl gibi gönülleri böyle. Allah aşkıranlar böyle. Ehli iman toplanacaklar cennet önünde. Şimdi bekliyorlar cennet kapıları kapalı ama. Kapı bir açılsa da, en bir cenneti bir görsek. Kokusunu duyuyorlar ama. Kokun duyuyorlar. Atmanın nesli insanları böyle. Cezbeli insanın kokusu. Şimdi bekleyiş orada heyecan doğru tam böyle böyle. Artık nefesler kesilmiş. Ya şurada solunum yok. Yok o solunum bu alemde. Solunum dünyada. durum nefes alıp ver, alıp Yok artık bunu. Herkes bekleyiş şimdi işte orada cennet kapısında. Bir cennet bir görmek. Heyecanı şimdi böyle. Nasıl bir şey bu cennet böyle. Derdik ki açacak kapıları geçerek hazinedar adı Rıdvan. O görünecek. Önü selam verecek. Tekbir selamü aleyküm. Tebütün ey ehli iman. Altı selamettesiniz. Tebütün buraya tek bak böyle. bela. Fe halidin. Buyurun girin buraya. Buyurun girin buraya. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Dikkat yapmağı değil böyle. Kısa bir zamanın işi değil. Ebedi kalıcı olmak üzere bugün girin bakalım bari. İşte o andaki heyecan muhterinde. İşte o her gün yaşayalım orada yaşayalım orada. Yaşayalım böyle. Yani insanlığın bütün zirvesi o andan giriş hali böyle. Ruhsallar, ruhlar coşmuş böyle. Peygamber, sığlık, şehitler, evliği arasında o cennete giriş. Cennet tabii. Göktürden büyük. Herkes orada yeri köşür sarayı var ama nerede acaba? Adresler elinde. Ne oluyor? Nasıl bulunacak bunlar? Melekler karşılar herkese. Melek yok. Geliyorlar alefendi Efendi, Hüseyin, Hüseyin gel bakıyorum. Mahşe'nin, Fatma'ya gel bakalım böylece. Alıyorlar. İşte burası senin. Ne kadar? En fakirin yeri dünyanın on katı. En fakirin yeri bu dünyanın on katı. Peki bu kadar insana geniş gelmez mi acaba? Gelmiyor, gelmiyor muhterimler. Gelmiyor. Bir insan yavaş yaya kişi bir yürüyüşe çıksa en çoğu 5 kilometre insan yeter. 5-10 kilometre yani. Bu fazla bir insana böyle. En fazla 10 kilometre insan fazla gidemez böyle Bir kimse arabasını gezmeye çıkarsa ne olur? 10 kilometre, 5 kilometre Demez yani kalkıp, durma demek demler. Bizim 50 veya 10 milyon adam var. Bir insan öyle uçağı var. Uçana gezecek. 50 kül 100 kül bunu az değil mi demler? fazla bir şey böyle böyle. Genetik hız ışığızdan fazla mı demeyeceğiz böyle şey? Onun için genetik insanlara bu dünya verirse çok dar. Mesela ışık hızı. Dünyayı iki defa dolayışı bir saniyede bak mı Işık hızı bir saniye dünyayı yedi defa dolaşıyor. Yedi defa dolaşıyor. Bir saniye aç kıyık yedi defa dolaşıyor böyle. Demek ki bir insan dünya kadar yeri olsa orada cennete çok ama çok dar. Böyle. Bir saniyede yedi defa dolaşıp bitti hemen böyle. Bunun için on katı deyince insan önce biraz hayal gibi geliyor. Ama insan böyle gerçek gözle bakınca tabi az böyle, böyle. Herkes tabi yerine gidiyorlar. Herkesin köşkü hazır. Yek para yapım Yek para. Öyle bölme parça değil. beton bir parça değil. Sıvamı yok da burada böylece. Yek para taştan. Altından, gümüşten, inciden, mercandan, yakuttan, zümrütten, taşlardan yapılmış. Ama göz kamaş 70 kat köşe. Her katı 70 daire var böylece. Her de döşenmiş tertemiz. Sonra etre ağaçları böyle. Kişi özel. Onu mülkem onlar verecek. Geç oraya. Ne yapacak orada şimdi? Tabii mahşeden gitti oraya. Önce ağacın altında oturacak. Akar Rasulü'nün Oturacak oraya böyle. Vuracak ki Mevla Kulü veşrebu heniyen bima kuntum te'amelun Kulamı işin. Artık serbest Yasak yok böyle. Yeniyen hemen sindirerek hiçbir şey dokunmadan, zarı olmadan kilo olmadan bir sene ye böyle. Yani tonlarca ye, ne sıkıyor ne bir şey yapıyor insana. Kilo almıyor insan böylece. Zaten yer çekimi yok cenavete. İnsan boşlukta, sıfır kilodur insana kadar da. Şimdi her giden sonra yunadi münadin bir münadiye, bir melek seslenecek, Şimdi yüksek bir yerden melek seslenecek. İne lekküm enta'iy felah temutu ebeden diyecek önce. Ey ehli cennet, sizin için bu arada ebedi hayat var. Ölüm yok sizler Ölüm yok, bitti ölüm artık. Ölüm yok. Ebedi yaşayış hayat, ebedi hayat. Ölüm yok küm entesi ve fela test ebeden sürekli sağlık zinde her tarafı sabah sabah zinde organlara şeyi kimseye burada bulacak hastalığına yok hastalık yok gözüm vardı başım vardı dişim vardı meydan tuttu görmemde sancı var taş var, kum var şu bunu hak bit hem dizine romatizm var efendim. Küreş var yok. Herkes böyle gayet bütün organları her şeyi böyle gayet sıfatı e, zinde hiç hastalmak yok. Ve neyleküm enteşi bu felah tehrimi ebeden. Her zaman sürekli genç hacasını görecek yaşlanmak yok. Herhalde yaşlanmak yok. Yani. Hep genç aynı yaşta. 30 yaşında, 30 yaşında herkes böyle. Oğlunda kaç yaşında? Hep aynı yaşta, erkek kadın aynı boyda herkes. Hep aynı yaşta, hep aynı yaşta böyle. Kim değişmi bunu? Ve inledik entenamı felte özsü ebeden fiha. Sürekli nimet, huzur, mutluluk cennette. Hep mutluluk. Huzur, sevinç. ...nimet içerisinde kimsi orada keder, sıkıntı üzüm yok cennet iş böyle. Siz bir an hemen işte bir işim biraz daraldı ...işte İşte işim biraz sıkıntım var yok mu cennet hala. Sürekli huzur, sürekli sevinç. Sağlık, sağ, hepsi yerinde bu şekilde. Onun cehennemde bir şey var şimdi muhtemelenler. Gelişten sonra insan hakkına gelecek şimdi işte benim annem vardı, babam vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, kardeşin, yeğenim vardı. Tabi gelecek akıllar bunların da böyle. Bunları araştıracaklar. arada. Herkes bulamayacak ama. Bulamayacak muhtemelen. Nuhalestler mesela üç oğlunu bulacak. Bir kenan bulamayacak onu. O Yok bu, o canım da unutacak böyle Ancak Mevla unutturacak mu tabi? Unutacak böyle. Şimdi tavukla uğraşanlar bile muhtemel ki bile bunlara böyle tavuk kuyruk çıkarır, biri çıkardı mı? Tavu bunları gezdirir, bezdirir, bakar, kanat altına buna, kurur bunları böyle şey. Bir yere kadar böyle. Artık onlara kendi yaşamayı çapına çapına geldi mi bırak böyle. Hatta gelse uğraşsalar onu kabul de. Şimdi eğer cennette unutma olmasa mesela beş elalından biri yok orada tabi cennette. Eğer unutmasa işi süreti yanar, aklına elade gelir. Eyvah yavrum cenneti yanıyor böyle. İşi yanar böyle. Cenneti bulamaz. Bebeğe orada unuturacak. Mesela hayvanlar aynı şekilde hayvan, hepsi hayvanlar böyle, hayvanlar böyle. Kedi mesela aferin, köpek böyle. Vahşi hayvanlar böyle. Yavrusunu bakar, emzirir, kollar, korur, onu korumaz, savunur, onun canlı vereceği alında bir yere kadar. Böyle. Ondan sonra bırakır böyle, unutur onları böyle, unutur Hatta çiçekli bir da unutur onları. İşte bu da Allah'ın rahmeti olacak. Demek ki, kim bulamasaydı yakınan direni onu unutturulacak. Peki cennette yemek içmek var. Hem de bol bol muhteremde. Bol bol yemek var. Peki bir tuvalet var mı acaba? bir kere yakın mı orada acaba? İdrar var mı acaba orada? Buyuruyor Halislam Hazretleri Hazretleri Buhar ve Müslim'de. Yekelir cenneti فيها ve içebüne. Cennet ehli cennette içecekler. ne olacak. Vela <gayetav>, gitte kabu Gayte gayta dışkama yok böyle. Vela yemteki tutuna ve bunun aklınısı balgam tükruk şu yok. Vela ye ne? Ve idrar yok mı canda böyle? Fakat tam burum zâlki biski. Peki ne olacak muhteremler? Genişleyen gıdalar canda kasten latif gıdalar çok. Yani ana sütünden kandan daha saf tertemiz gıdalar galiba. Buna bunlar hemen midede hemen sindirilecek bunlar hafif bir geğirme şeklinde bir gaz gibi böyle bir de hafif bir ter gibi böyle ama mis kokusunda yani en genel kokuda hafif bir ter gibi ve bir geğirme gibi gazla dönüşecek atacak muhtemelen yani cennette bağırsaklar çalışmayacak mı? o da böyle çalışmayacak böyle bu o orada idraşı yok verce orada bu da nedir? Bu da nimetli muhteremler. Mesela cennette oturmuş insanlar bir sohbette. Cennetin en büyük nimeti sohbette. Mi? Sohbetler efendim. sohbetleri, evliya sohbetleri, uleman sohbetleri, peygam sohbetleri oturmuşlar mesela bir evlilerin sohbetinde. Ne kadar? Belki dünya yılı ve belki bin yıl. Gerçekim yok. Aya uyuşmuyor böyle. Açıkmıyor. İç yemesi yine yaşıyor cennete kişi orada. Şimdi dünyada olsa işin aya uyuşur, karnı acıkır, dağılmadı tuvalet sıkışır. Tuvalete insan sıkışır. Artık insan kaçırken bakan muhtemelen. Onun işi orada tuvalet yok Cenneti demek ki nezle, grip bunun akıntısı, kulak kiri, balgam, tükrük olmadığı gibi muhtemelenler tırnak uzamayacak, uzamayacak cennette böyle. Yani tırnak kesmek evenin baş saç tıraşı, etek tıraşı yok mu cennette böyle böyle. böyle, böyle. Yoksa onlar olsun, tırnak uzasa kesmek için makas lazım cennette. Kim kesmek makas yapacak mı O yani cennette her şey doğal böyle. Yani ins cennete girdi andaki hal aynen kalacak böyle kimsenin saçı uzamıyor, tınatları uzamıyor, kimseden beri türlü şey bunlar insanlarda. Cennette zaman da yok muhtemelen. Zaman da yok cennette. Mevla birey bizlere insan Suresi 12-14'te ve ceza bi ma sabörü ve harira ve onların mükafatları bir ma sabörü sabırları sebebiyle Bakarlar ve bir masaber bu. sabır, sabır şarttır. Sabır mercedidir. Şey bir insanda sabır etme gücü olmasa, kişi nefsine hakim olamasa sabır konusunda hacı gider, orada bile kavga eder. Ayana bile basar, kızar bakar, dönüp çapadır Sabır böyle. Kişinin sabır olması her ne kadar boşay birden verer yani illaz sabrı göster nebî. Sabır. onların el cennetin mükafatları. Bimhasaberu cennetten ve harira. Cennet ipekleri. İpek. Elbise ipek. Yata ipek, her şey ipek muhtemel. İpekleri ve cennet yeşili anbede. Cennet ipeği. Tefiha ale'râik bu arada erayik elike, tahtlar üzerinde yaslanacaklar. Mütteki iğne. İttika yaslanmak. Ayak durmak insan tabii hoşlanılmaz. Oturmak değil, yaslanma. Ne ya mesela yaslanır, uykuyor cennette. Yaslanmak insanın bir yerinde böyle. İnsana hoş böyle, insan yaslanır bu şekilde. Uykuyor cennette çünkü. Layefiye şemsem Orada güneş yok, zemheri yok böyle. Güneş sıcak yok, aşırı soğuk yok böylece. Zemerin bir anlamı da gazı benzeydiye böyle. El kamberin fili tay. Tay sözüne göre de ay anlamına geliyor böyle. Yani cennette güneş yok, ay yok. Ne anlamına geliyor? Yani gün ışığı veren güneş yok, gece ışığını veren ay yok. Böyle. Işığı, nuru cenneti kendisine kaynaklanıyor böyle. Cennette ne sıcak var, ne aşırı soğuk var. Tam bahar iklimi. Ama her an aynı derecede, aynı derecede hiç düşmüyor, yükselmiyor derece. Aynı derecede ısı. Derecede hep gündüz olacak böyle, hep ışık aynık olacak. Bundan dolayı cennette zaman diye bir şey artık orada bilinmeyi unutuyor artık Dün de bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Saat yok cennette. Namaz yok cennette. Oruç yok cennette. Namaz yok, oruç yok, zekat Hac yok, şey yok cennette. Bunlar diyor. Yalnız zevk, sefa, eğlenme, yeme içme, sohbet suhabetler, gezmeler. Uç havada. Selbestim böyle. Zaten yer çıkmıyor cennette. Veda neyten aleyhim zilalüha ve zilet kutufa tezlilah. Ağaçların dalı uzanıyor insanlara kadar, iniyor aşağı kadar bir manevi bir gölge korumatı alıyor ve kutufa tezdiyle ve zülle kutufa tezdiyle, bir de ağaçların meyvaları aşağı iniyor, sarkıyor, sarkıyor, sarkıyor. Kişi uzanınca ulaşınca kadar. Ayaktaysa ona göre sarkıyor, ayaktan kaparabiliyor. Oturuyorsa daha fazla sarkıyor. Yatıyorse o yere yatılan sarıca yani bunlar böyle. Meyveler, ağacı Her ağacın dalında 70 türlü meyve var. Cennette zaman da olmadığı için velabri ukulu daaimun her zaman her her meyve hazır. Yani işte mayıs gelsin de kiraz olsun, erik olsun yok mu orada. Her zaman her meyve hazır böyle. Hazır. Bir de cennetir özelin biri de ağaçların kökü yukarıda, yol aşağıda. İnsanın dalı lazım. Cihannetten yok. Çıkma yapma şeye böylece. Ağaç kendi sarkıyor. Sarkıyor kendisini bir Kişi yatıyor. Uzandığı yerden şeye işte baktı. Canı mesela bir muz çekti. Ama tabi cihannettir farklı başka bir şey daha böylece. Hemen Aklına geldiği anda uzanı uzanıyor yatı yere kadar. Alıyor bunu yiyor. Bir de oran meyvelerinde elleri çuruşlanmıyor, yıkama ihtiyacı olmuyor. Kabul çekirdeği yok muhtemelen böyle, böyle. Sonra insana tam doyacak kadar bir aldığı meyve tam insan doyacak bir şekilde. İşte fazla geldi, biraz kaldı, yok Cennet'e böyle. Tam geliyor. Peki orada evlilik hayatı var mı cennette? Evlilik hayatı var mı? Evlilik hayatı. Adem babamız Aleyhisselam adetleri cennette tabi yaşadı. Ama tek başta insan olarak. Her canlı varlık ancak kendi cinsiyle ülfet bir bağımlılık kurabiliği her canlı. Mesela karga, güvercin birbirine benzer. Ama karga, kargalarla, güvercinle güvercin uyum sanmıktan böyle. Koyun koyun da inek inek de böyle. Adam babamız Aleyhisselam Hazretleri de cennette tek başı önceleri tek başı eş yoktu. Tek başına melekler var gerçi ama konuşuyor onlarla ediyor ama uyum sağlayamıyor. Böyle. Bir insan olsa fakat kendi bu fakan değil ama. Yani gönlünde bir notunluk var gönlünde. Bir boşluk var gönlünde. Eksiklik var gönlünde. bir gün bir ağaca dayadı böyle şeyin dayar bir ağaç altına oturmuş arkasına bakıyor. Oturmuş, dalmış cennette. tek başına cennet. hepsi cennet onun. Şöyle kuşlara baktı. Cennet kuşları, bilinçli kuşlar ama. Hayvan bilinçli ama. Kuşlar Allah zikeci Her günün zikri farklı ama kim ya hay ya kayyum, ya rahman, ya latif, ya Allah, ya alıyor. Tabii zikri böyle. Adem ozmana baktı. Tabii onda içyanı böyle. Allah Allah diyor da zikri Mevlamızla beraber. Cennette uyku, uyuklama olmadığı halde ona böyle uyku verdi cennette böyle. İki haline geçti. Mevlam melekleri gönderdi. Göğüsüne yazdılar. Onun kabuğu kemiğini çıkardılar. En üstten sol falan küçüğünü çıkardılar. Bir şey. Ama bütün çıkardılar, hücre olarak mı çıkardılar, bilmiyorsan bunlar. Şey. Ama kansız, ağrısız aldılar bundan. Rabbim, Adem babamızın sol kaburga kemiğinden bir kadın, Hazreti Havva'yı yarattı muhtemelenler. Eğer Hazreti Havva da, Hazreti Adem aleyhisselam gibi başka özel madde yaratılsaydı, Arada uyumu olmayacakmış bu dönemler. Arada böyle şey. İkisi ayrıca ayrıca alem olacak bundan böyle şey. Bunun için birbirine bağımlı kadın erkek. Yani tek olan kişi kim olsa olsun bir dünya dünyanın var. Adem babamız uyandı. Kendine baktı. Al ne oldu bana? Bilmiyor ama. ilk de uyumuş böyle. Acaba ne oldu bana? Birinci gitti yani kendisinden. Bahte karşısında hemen yakın anda... Kendi yaşında, kendi boyunda çok genç ama çok mu çok güzel bir kız. Güler yüzlü, ahlaka işte bir yerinde oturuyor. Ha zaten babamız o genç kızı karşısında görünce, insan olarak kız, kadın, kadın kız olarak görünce içindeki boşluğun dolduğunu fark etti. O zaman rahatladı. Eksikti, bitti. Hastaya baktı, işte bir gülümseme geldi. sevinçinden. Hasabatı batı Ve Mevlam buyurdu. Ya Adem bu senin eşini zevcan. Buyurdu Mevlam. O manzları başta Korkular gezme cenneti. İkisi beraber cennetler. İsteri geziyorlar. ister uçuyorlar. Doluşuyorlar. Meybalardan yiyorlar artık böyle. Tabi sıkıntı yok. Kül almak yok. Tuvalet yok. Bir şey yok kendilerinde. Ama orada döv yok o tabi. Döldü. Yani çoğunca olmuşsa bu arada. Şimdi Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennette demek ki eşi olmadan sıkıldığına göre insanlar cennette evlilik olmasa insanlar da yine sıkılacaklar. Mıdır? Sıkılacaklar. Mevlam Ve buyuruyor. Velevun fîhâ ezvâci mütahharatın Velevun Ve fîhâ onlara orada var, cennete vardır. Ezra ki mutaharetun tertemiz zevcel zevceler. Tertemiz. Tertemiz. Maddi ve manevi temizlik bu. Manevi temizlik ahlakan tertemiz. Sürekli güzel yüzdü. Güzel hüylü, ahlakı çok güzel. Hoşgörü her şey güzel. Bir de maddi temizlik. Mesela kadınlarda adet görmek yok akıntı yok, kusmak yok, balgam yok, tükürmek yok, gözyaşı yok, ter terleme. Ter yok. Tertemiz. Ekle aynı şekilde. Öh şimdi hayır, orada da olacaklar. Peki cennete kim kimi ödeyecek orada şimdi acaba? Es olacak, es sesimi nasıl olacak cennet olacak, Dünyada evli olanlar eğer dünyada mutlu yaşamışlarsa ikisi de bazen ikisi iyi insan olabilir de ama mutlu olamazlar muhtemelen. Bazen insanların yapısı ters birbirlerine göre. Huyum olmaz bazen böylece. Dünyadaki yaşayan eşler eğer dünyada mutlu yaşamışlarsa, gibi öneri sevmişlerse bunlar, ikisi cihazete girerlerse orada yine orada beraber olacaklar muhtemelenler. bunlar da böyle. Yine beraberler Hazreti Ümmü Habibe Hazretleri Peygamber'e sordu. Ya Allah bir kadının korası ölse, ya ondan ayrılsa sonra başları evlense hepsi buradan cehennete girse kadına kim olacak? Bu Hazretleri dünyada hangisinin daha iyi uyumlu yaşamışsa olacak bu Hazretleri. Yani dünyada uyumlu yaşamayanlar Orada beraber olamayacaklar. Cennete girseler bile olamayacaklar. Çünkü cennet huzur mutlu girişim bu şekilde. Bir de tabi şu var şey cennette her eş oraya beraber cennete giremiyorlar. Mesela örnek Firavun'un hanımı Asiye, Asiye validemiz. Firavun cennemin en aşağı tabakası yanacak. Firavun denk kafi, ebediyen böyle. Hanım Asiye'de büyük evlullah mutlaka. ...çok büyük evli makamında kendisi... ...o cennette... ...peki kim evlenecek şimdi muhteremler? Hazreti Meryem validemiz... Yani ...evlenmedi... ...eşi yoktu muhteremler... ...kiminle evlenecek? Peygamber'in soruda bu konuyu muhteremler... ...ya Allah, ...Hazri Asiye... ...çok ama muhtereme bir kadın... ...hatta hadisle geliyor... ...dört tane kadın... ...en zirve makam erler... ...tekamül etti dört kadın hazret Meryem, Hazret-i Hazret-i Hazret-i Fatıma, dördün mühtemelen tabi. En üstünde kadın onlar bu şekilde. Peygamber buyurdu, onlar abim bana verecek bu cehenneti mühtemelenler. Ancak Peygamber de Demek ki, mesela kadın cennete gitti, konusu cehenneme gitti. Öyle tabii saliğe kadın var, kadın koronunda örtülüyor, namazında, orucunda, her şeyi yapıyor. Ama korosu yolları getiremiyor. İçkici, kumaş, namaz kılmıyor. Tabancı giremiyor. Bir de buna aksi oluyor. Erkek iyi, kadın yola getiremiyor. Hatta kapatamıyor hanımını bile böyle. Bu ne olacak? Hanımı cehennemde, senin cennette. Bundan bir defa cehennete giren kadına ölenecek böyle, böyle? Yani korusu cehennemde olan bahçe erkekler böyle. Hanımın cehennemde olan Başkan mı evlenecek bence? Nasıl evlenecek? Gönülleri istediği şekilde cennette. O da cennette özel nikah yok o zamanlar O da nişan söz yok cennette falan Ağırlık malık ziynet eşyaları beyaz eşya evvende işte şu bu takımları <gülüyor> yok cennette falan buda. Hep hazır bu şekilde Hazır. O da herkes gönlüne göre buda öyle seve burada beraber olacaklar. Hatta mesela eşi dedim ki kadın başına evlendi cennette. Eşi müebir olarak ölmüş ama günahları cehenneme girmiş. On bin yıl sonra çıkacak cennete girdi. Onu alamayacak ama Onu alamayacak bence? Yalnız ne var cennette tek bize kalmayacak, kalmayacak kimse. Hiç kimin tek ve kalmayacak cennette. Eşi olacak. ...en büyük mutluluk... ...ve sürekli mutluluk... ...cennette mutluyundur. Erkeğin işi yok. Yani dışarıda stres yapıyor erkek. Yorulmuyor. Bunalmıyor. Borcu yok. Taksiti yok. çekir kalite kartı yok. Bir şey yapmıyor. Hayır huzur böyle. Kadın da evde. E, Süpücüsü yok, çamaşır yok, şüksü yok. Hepsinin hazırlığı önlerine... Ve birbirine karşı muazzam sevgi, öyle bir sevgi ki erkeğe başka kadar da bakamıyor böyle. Onları göremiyor böyle. Kadın başlaki kadar bakamıyor cennette. Yani sürekli mutluluk cennette. Ve cins-i erişimde var cennette muhtemelen. Böyle. O da var cennette. O, tabi, o masrafı cennette. O da var cennette. Vela Büyük Güzere Yasin Suresi 56-58'e Hu ve ezbacım Fikir Zilaline Kum <gülüyor> ve ezvajcığım, kum erkekler zambi oldar ve zevcileri şil zilalin ale erayiki <gülüyor> müttekiun. Herke açacak eşini, hanımını, karısını açacak. Ne yapacaklar? Köşkün tarzlarında tuvaçın dalları sarmış am her taraf asma gibi hele. Tuvaçın dalları, sarma. Tuvaçın dalları. Yaptakları şişti, kokuyor mu? Yaprak kokuları. Kokuları. Her meymanın farklı kokusu var, görünüşü başka böyle. Üzerinde. Yine tarasta erike deniyor. arasında da erayık var. Tahtlar böyle. iş yatak diyelim. Üzerinde geniş yatakları var. Üzerine yaslanacaklar eşler. Bir de muhteremler, gerçi Muharrem Mesela ama Tefsir kebirde bu işi konuştur açık bunu da şöyle buyuruyor: Cennette erkekten ve hanımdan hiçbir salgı gelmediği gibi yani tıpkı balgam idrabı gelmediği gibi böyle buyuruyor. Cinsel ilişkide aklını gelmeyecek cennette erkek ana böyle ve tefsir ki bunu işi açık bu şekilde aklını gelmeye göre dedir zevleri diyor kesinlikle olacak. Zevfleri kesilmiyor. Yani işte bin insene aynı yaşayacak mıdır bu şey böyle? Yani bunlar hep cehennemi özel tutan insanlar böyle, hayatları böyle. Yani, yani o mutluluk, o huzur böyle. Hiç çalışmadan, çabalama her şey önüne gelmesi. Dün fi afaqetün böyle abi, onlara her türlü meyveler vardı burada. Dün fi ve wa yed daun ne isterlerse var. Yani ne isterlerse. İnsan ne isterse kuşup gidiyor. Önüne geliyor ki şu kuşa bir ızgara olsa da böyle sıcaksa onu bir yesem. Hemen öne geliyor mutlaka böyle. Kuş ama. Hemen düş önüne olmuş, dumanı çıkıyor. Sıcak öne geliyor böyle. Onu yiyeyim. yiyeyim. Yine kuşu alıp gidiyor böyle, kim, böyle. İnsan ne isterse var canım, Ne isterse. Uçmak istiyor. Uşuyor. Gelmek istiyor. Gezi muhtemelen. Yani hiçbir şey iç seyirini değil. Fakat bunun sonra bir şey var orada böyle. Selamun Rabbi rahim Rahim'de var. Cennet ehli artık alışlar cennete Cennete da bol bol böyle Yeme, içme, mevsim yok, zaman yok, çarşı yok, market yok, pazar yok, bir şey yok böyle. böyle. Devlet yok, polis de yok... mahkeme bir şey yok böyle, davacı yok böyle. Herküre kardeş ama, herküre kardeş, hayat çok tatlı ya cennette. Kimse çirkin bir şey söylemiyor, boş şey konuşmuyor böyle. Her konuşan kişi güzel düzgün konuşuyor, hikmetli konuşuyor tatlaya cennete böyle. Süreti huzur, süreti gençlik, gençlik hayat verir, zinde, sağlık, sahip yerinde, hiçbir şey yok cennete. Bir ara cenneti bir nur kapacak, nur. Kapacak böyle. Bütün cennete böyle. Zaten nur ama farklı nur kaplayacak böyle. Cennet ehli cezbeye gelecek böyle. Aşk böyle. Nur kaplayınca manevi cezbeye gelecek insanlara böyle tatlif hale gelecek. Arkadan selam verecek. Evela buyuruyor, selamün Rabbil Rahim. Selamün selam. Kavlen söz olarak Rabbil Rahim Allah'tan selam verecek. Allah'ından selam verecek meydan bana. Allah orada selam verecek. Allah acil alıyor. Ve elâ selam verince bütün ehil cennet unutacaklar mıdır? Allah'ın cennetini selam duyacaklar bunlara böylece Allah'ın selamını, kavdini duyunca artık cennete cennetten geçecek o Aşk gelecek o Gel Aşk geçecek insanlara. Kimse ne acı meyvesine bakıyor ne eşdebine bakıyorlar böylece O Allah aşkı böyle aşk yakacaksınlar ebelece. Bu nasıl olur acaba? Kısa örnek verin inşallah muhterine. Ve uzun bakacağım. Kısa, bir kısa örnek verin inşallah. Yusuf Aleyhisselam'a mal biliyorsunuz. Yakup Aleyhisselam oldu. Kuvya atıldı. Şu bol derken böyle. Mısır'a satıldı. Köle satıldı böyle. Zeliha denen bir kadının kovası bunu satın aldı. Onların kölesi. Yusuf Aleyhisselam tam gençli çağına geldi orada. Delikanlı çağına geldi ki insanların en güzel Yusuf en güzel insanların böyle. Her şeyi hem fiziksel hem ahlaka. insan en güzeli. Zeliha veya Züleyha iki tane, iki türlü okunabiliyor. Bu kadın kölesi olan Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu muhtemelen. İçi yandı ama böyle. Yandı işi aldı, yandı. Tabi onu yoldan çıkarmak uğraştı. Çok zorladı atarken, baskı atıyor kendisine. Yusuf Aleyhisselam da peygamber değil ama Peygamber namzadı olduğu için Allah'ın korumasında haramdan kendini koruyabildi muhtemelen böyle. Hiç bakmadı. Züleyha kızdı onunla sonra. Korası şikayetti bunu. Alt zindana. 700 yıl zindana kaldı. 7 yıl. Kaldı zindanda. 100 yıl zindandayken Züleyha'nın korası ölmüş. Züleyha tabi Yusufsuz. Hayatı kararmış kederlenmiş, hastalanmış, çökmüş, yani bayağı yüz tane sararmış kelisenin de Allah her şeyi bir seferin mevla vakti gelince. Mısır'ın kralı bir rüya görecek. Kimse bunu yorumlayamıyorlar. Yusuf Hazretleri ancak yorumlayacak. Yusuf çağırılır saraya. Yusuf Arası rüyayı yorumladı. O anda Züleyha duymuş, "Tanrı kızım çıktı saraya geldiğini." Züleyha koşu saraya gitti. Dedi ki hükümdara, hükümdarım benim dedi kocam, eşim senin birinci yardımcındı. Sana sadakatle bağlıydı. Böyle. Sana hizmet etti. Sana sadakat bağlıydı. Dedi ki hükümdarına yalvardı. Hükümdarım, ben Yusuf'a aşık oldum. O bana hiç kötü göze batmadı böyle. Ben onu ısrar ettiğim için de hatırmadım kendisine böyle. Ne olur dedi hükümdarına yalvardı. Benim adıma kocam hatır için Yusuf'a şöyle de ben nikahına alsın şu anda. Güzelse bir gece olsun beni nikahına alsın. Onunla bir araya gelemezsem dünya bana zindan. Hayatım parardı ben gitti. Çok ağladı yalvardı. Hükümdar acıdı tabi onu. Döndü Yusuf Yusuf bak görürsün ne oluyor. Ne oldu? Bu nikah, al bu nikahına. E kabul etti. Hemen nikah otorları yapıldı. Yapıldı. Yusuf Aleyhisselam'a kral görev verdi şimdi böyle. Verdi kendisine. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, sen eve git şimdi, eve git. O zaman şaşmaz saatleri güneşe göre. Akşama battı hiç parası olur güneşe. Tatil ediyormuş. Dedi ki, ben de işten ayrılınca eve gelirim. Nikah altılındı. Evlenecekler böyle, o gece. Tabii Züleyha evine gidiyor ama Ayakları sanki yere değmiyor. O kadar zevkli, heyecanlı, sevinçli uçur sanki böyle. Dünya artık onun böyle. Her şey onun böyle. Evine gitti. Sarayı var ama. Koynus'a kalan Malmül Kuşok. Hemen koyunlar kesirdi. Helvalar yapıldı. Pilavlar yapıldı. Soflara kuruldu. Her şey hazırlandı. Çık tarasa. Güneşe bakıyor. Ah güneş bassa da Rüsuf'u bir gelse şimdi böyle. Tek e, hayali emeli Rüsuf. Güneşle bakıyor. alç alçalıyor. güneş, de alça alça güneş de battı. kavuş yana böyle ufukta Yusuf'un kapıya geldi. Böyle. Hemen koştu. Kapıyı açtı. Sıradan içeri aldı böyle. Hemen sofrası oturuyorlar sofraya. Şimdi ikisi beraber yemek yiyorlar. Yusuf'un tabi peygamber anında ama sohbete başladı. Tabi peygamber'in sohbeti önce imanı meselelerler. Güzel Mevla'yı Kullan, tanıtma, sevdirme o Mevla'yı, Yaradan Mevla'yı. <gülüyor> Allah'ın Rabbinin alemi muhteşem. Bir Peygamber Hüsup Aleyhisselam'ın tabi başladı sohbete. İman ve meseleler, Allah'ın Cerece aşkı muhabbetullah'tan başladı. Gece arası olmuş. Züleyh'e farkına değil anlayışa. Boğaz'ın yemeğine geçmiyor ama hepsi onu dinliyor. Hep onu dinliyor, dinliyor. Hüsup Aleyhisselam, bak Züleyh'e gecesi olmuş. Artık çekilimi atalım mı? Zülay'a sanki kendine gelip şöyle bir. bir kendine geldi, Yusuf baktı Yusuf be, senden benim bir ricam var. Hayırlısıya bakalım, ne olur? Bana izin ver. ve aşama odama kapanayım da Allah Allah diye yanayım ben bu aşam bana izler bu aşam. Yusuf'un da onun durumu biliyor. Sonra gülümsedi. Zülay ya, sen bana aşıktın ya. Bana kavuşmak için her şeyin felaketine hazırdın. Bak şimdi bu akşam bana kavuştun. Ne yatmıştın benimle? Yusuf, Yusuf. ve Allah'tan gafilmişim. Allah bilmiyormuşum ben. Bu akşam Rabbim bildiğim değilim. İşim Allah diye yanıyor işim. Gönlüm yanıyor böylece. Artık seni göremeyim gözlerim böyle, böyle. Bana Allah aşkına izin ver bana bu akşam. O zaman kapatayım sabah yanayım Allah'ın bu şey bence böyle. İşte İnşallah cennette önce selam sonra cemarullah. Ve hep nasip etsin inşallah. Evet. Liyatana Fatiha.